Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam. Ala Muhammedin. Ve ala aliyah sahbihi ecma'in. Bu mübarek Mevlid-i Şerif ayında Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahseden onu en iyi tanıtan şifa Şerif derslerinde Mevla-i Teala bizleri çemeyledi buluşturdu. Bundan dolayı Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar ederiz. Ders kaçırmamak lazım. Fırsatları iyi değerlendirmek lazım. Ömrümüz sayılı günlerden ve saatlerden ibarettir. Hep Allah ve Resulü ile meşgul olmak lazım. Celle Celaluhu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şiirlerle, şarkılarla, türkülerle bir yere varamayız. Ancak Allah'ın yolunda olursa şiir, o şiir faydalı olabilir. Biz ona şiir öğretmedik diyor Kur'an için. Zaten şiir ona yakışmaz ve gerekmez Allah buyuruyor. Kur'an ancak öğüttür. Ve vaazdır ve nasihattir. Ve Kur'an'un mübin. Aşikare Kur'an'dır. Şimdi millet bizim Müslümanlarda şiirler, yarışmalar efendim işte edebiyat, medebiyat derken allah Teala bize ölsek ne soracak? Habibinden soracak sallallahu aleyhi ve sellem. Kainat Efendisi'ni tanımadan, daha Rabbimizi tanımadan, Allah'ımızın isimlerini, sıfatlarını bilmeden, onu Habibin sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini bilmeden tüm şiirleri ezberlesek. Ne manası var? Yani ahirette bizi şiir mi kurtaracak? İman kurtaracak. Ayet-i Hadis kurtaracak. Bu gece ölene mezarda şiir mi sorulacak, şarkı mı sorulacak, türkü mü sorulacak, ayet hadis sorulacak. Onun için siz bu Lalegül'deki derslerde, hoca efendiler, saadet benden bahsetmiyorum, hoca efendinin dersleri hep ilmidir. Bu derslerde iki cihan saadetini temin etmek için lazım olan malumatı öğrenmeye çalışıyorsunuz. Onun için Allah Teala ise dininin talebeleri muamelesi yapsın. Faz-ı Kerem'iyle sizleri ki cihanda aziz eylesin. Amin. Siz ki vakitlerinizi en kıymetli sermayelerinizi şiirlere, oyunlara, tiyatrolara, şarkılara, türkülere sarf etmeyiyorsunuz da bu güldeki derslere, sohbetlere ayırıyorsunuz. Bu herkese nasip bir şey değil. Bakın milyonlarca insan var. Kaç kişiye nasip buluyor bu dersleri dinlemek? Nerede bulunur böyle bir ders? Onun için hem bir yandan kıymet bilelim, hamd edelim, şükredelim, hem bir yandan da İnsanları da bu hususta bilgilendirelim, davet edelim, tebliğ edelim. Önümüzde zaten bir Noel belası var. Buna hazırlananlar var. Bunları vazgeçirmeye çalışalım. İyiliği emredelim. Kötülükten nehy edelim. Allah'ın yolundan haberdar edelim. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten biz fasla gelmiştik. Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Şifa-i şerifin Tamam onun hakkında tabi fasıl fasıl e, beyanlarda bulunuyor bundan evvelki fasılda e, çokluğuyla övünülen e, hususlarda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üstünlüğü yani hangi şeylerin çokluğu muteberdir mesela İtibarın çokluğu iyi bir şey cesaretin çokluğu iyi bir şey i̇şte cömertliğin çokluğu iyi bir şey bu gibi e, birçok konuda ma malumat verildi. Şimdi bu fasla geldi. Faslıyorum bu faslın. Fî ma o şeyler hakkında ki değişir. Ne el hâlâtu. Haller muhtelif olur. Ne ustafit demet tühi ölmek hususunda bir o, o şey sebebiyle. Davet tefakuri iftihar etme hususunda neyle bir sebebi. Bi? Hangi şey sende var diye eee met edilirsin ve İftihar edebilirsin, bu kimsede yok, bende var diyebilirsin. Bu gibi konular. Fakat haller muhtelif. Ne demek haller muhtelif? Yani işte misal verecek. Şimdi cömertlik her halkarda iyi bir şey. Bunda ihtilaf olmaz. Cesaret iyi bir şey. Ama mesela zenginlik. Zenginlik her zaman iyi bir şey değil. Paranın çokluğu. Mesela cömertliğin çokluğu tamam ittifak var. Herkes der ki cömertliği çoksa bu adamın bu methedilebilecek bir sıfata sahiptir. Ama e, bir adamın parası çoksa herkes demez ki parası çoksa bu adam övünülecek, beğenilecek bir adamdır demez. Çünkü neden? E, parayı nereye kullandığına bağlı ona göre. Dolayısıyla bu hususta da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstünlüklerini beyan edecek bu fasıl. وَاَمَّدْ bu تَعَالِثُ Üçüncü darp, yani üçüncü konu, mevzu. Fevve o da nedir? Ma şeydir ki bu. ihtilaf eder. Ne elhalatü? Durumlar değişir. Ne usulta fit temedduhi? Beğenilmek ve met edilmek hususunda. Neyle bihi onunla? Davet tefakuri. İftihar etmek. Yani üstünlük taslamak hususunda. Ne sebebiyle? Bir sebebi o şey sebebiyle. Davet taftili. Ne hususta haller değişir? Üstünlük kazanmaz hususunda. Neden sebep? Lecli. Hangi şeyden sebep? Bir insan övünülür efendim, ve üstün sayılır. Burada hangilerinde ihtilaf varsa onları konuşacağız. Ne gibi? Keketratil <gülüyor> mali, mal çokluğu gibi. Bir insanın malının çokluğu, mal sahibi olan kişi, alel cümle, yani e, genel manada e, yani genel insanlara sorarsan e, topluca yani. Alel cümle demek topluca. Tek tek tafsilata girmeyelim. Topluca konuşacak olursak. Mal sahibi nedir? Muazzamın e, itibarlıdır. O indel genel halk nezdinde. İnsanlar çoğu parası çok olana kıymet verir yani. Bu, bu böyledir diyor. Bu umuma göre böyledir. E, niçin liyotika <gülüyor> daha genel insanlar a, amme yani avam de sıradan insana avam denir. Bu avam sıradan insanlar inanırlar. Neye inanırlar? Tevasu <gülüyor> lehu ulaşacağına inanırlar. Ne ile? Bihi mal ile. Ne <Neye> ulaşacağına ilahacati <gülüyor> hacetlerine. Yani insanın arzuları var, istekler var. İşte araba almak istiyor. Şey, evlenmek istiyor veya da bir kız beğenmiş sevmiş mesela e, fakire vermiyorlar e, bu itibarla e, insanlar e, düşünürler ki e, param olursa e, kapı, hiçbir kapıdan geri çevrilmem İstediğim kızı alırım işte istediğim arabayı alırım falan felan bunu düşündükleri için mal sahibini e, büyük tutarlar yanlış tabii Şimdi onu anlatıyor e, daha Neye inanır avam? ve Gayelerine ulaşma imkanı bulacağına inanır. Neyle bir sebebi? Mal sebebiyle yani benim malım var mı? Var. Malım varsa ben hedeflerime ulaşırım. Diye düşünür. Ve illa böyle değilse yani bu, bu maksat olmasa feleyse mal değildir fazileten. Mal faziletli bir şey değildir. fi nefsi. Haddi zatında yani mal vebaldir. Ahirette hesaba sebeptir. E, dünyada da birçok insanın sana düşman olmasına sebeptir. En yakınların bile seni çekemez kıskanır. Malı olanı da şey işte, e, malını çalmak için, e, o tuzağa düşürmek için hatta malından sebep çok insan öldürülüyor. Yani bir bilezik için, bir yüzük için millet birbirini öldürüyor ya. Malı kimse kimse uğraşmaz. Onun için mal aslında her yönden faziletli bir şey değildir zenginlik fakat insanlar orada e, neyi düşünürler malım olursa Maksatlarıma ulaşabilirim parayla isteklerime kavuşabilirim O noktadan dolayı malı üstün tutarlar Femet <gülüyor> hake ne zamanki olur el malum mal bir sureti mal bu durumda ise Madem ki bu durumdadır yani insan isteklerine malla kavuşursa ve sahibi malın sahibi olursa münfikan harcayici lehu o malı nerededefii muhimmatihi mühim isteklerine yani gayelerine harcıyorsa daha ve muhimmati men o kimselerin mühim işlerine harcıyorsa ki i'tara e, arız oldu yani karşısına çıktı Kime arız olduğu kendisine arız oldu. Da ve emmele, e, beklentiye girdi hu ondan. Yani şimdi senin çoluğun var, çocuğun var, senden beklentileri oluyor bunların. Hanımının senden beklentisi oluyor, konu komşunun beklentisi oluyor. E, mal, malı olan bir adamdan insanların çok beklentisi oluyor. Şimdi bir insanın, bir insan malını kendi mühim işlerine harcıyorsa, mühim yani işte zaruri içeceği, yiyeceği, içeceği, arabası vesaire ev, kiradan kurtulmak bunlar mühim şeyler tabii ki. Mal sahibiyle iki de uğraşılır mı yani gelir hakaret eder, ikide bir zam yapar, malın olsa da ev alsan iyi bir şey. Araban olsa e, karın, çoluğun, çocuğun, e, otobüslerde, minibüslerde erkeklerin arasına girmezsin, müstakil gidersin Bunlar kötü bir şey değil ki. Ama sen parayı nereye harcıyorsun ona bakılır. Eğer zaruri ihtiyaçtan harcıyorsan, mühim işten harcıyorsan ve senin karşına çıkan işte senden bir şey isteyen, senden beklentiye girenlerin işlerine harcıyorsan e sahibi böyle olursa ve tasrifuhu o sahibi huyle Ne zaman ki malın sahibi oldu, nedir oldu ve tasriifu malı harcaması da oldu nereye oldu fiime vaziyi? Yani gereken yerlerine lüzumlu yerlere harcadı. Müşteriyen satın aldı. Bihi e, o malle beraber parayla neyi satın aldı? El mealiye. Efendim Üstün e, şeyler. Yani Güzel sıfatlar satın aldı. İşte herkes dedi ki bu adam çoluğun çocuğunu muhtaç etmez. İşte bu adam gelene gidene ikram eder. İşte bu adam dilenenlere, fakirlere, yetimlere, miskinlere, işte muacirlere falan verir. E şimdi sen ne yaptın burada mı? Parayla neyi satın aldın? Üstün sıfatlar satın aldın. Bu para hani derler bazen parayla alınacak işler derler ama bazı parayla alınacak işler de var tabii ki. Şimdi parası olmayan da nasıl gidecek birkaç muacir aileye bakacak? Parası yok. Kendi zaten zor geçiniyor. Bu adam fakire yardım edemez. Paranın e, böyle iyi tarafı da var diyor. sene övgü alır elha sene Güzel övgü. Yani ne cömert adam, ne münfik adam, hayır sahibi, merhametli, şefkatli bunlar e, yardım yaparsan parayı hayra harcarsan bu güzel övgüler alırsın. Tabi sen onun için yapmayacaksın. Gösteriş yapmayacaksın ama e, insanlar illaki e, iyilik yapanı da severler yani. İyilik yapan da metre Daha ne alırsa vel menzilete itibar makam menzile yer tutar yani. Nereden? Minelkulü kalplerden. insanların kalplerinde maka yerler vardı. Şimdi bu insanlar e, seni sever, beni sever, onu sever. Niye sever ki yani? Burada e, cömertsen insanlara yardım ediyorsan o insanın kalbinde yer tutarsın. Dersin ki, bu adam bana iyilik ediyor. Adam sana dua eder. Yani işte biz sohbet yapıyoruz, millet bizi seviyor. Beni millet niye seviyor? Beni kaşımı gözümü sevmiyor. Ha diyor bak bu hayır sahibidir. İlminin zekatını veriyor işte. Bize Allah'ı öğretiyor, namazı öğretiyor, abdesti öğretiyor. İşte i̇nsanları kötü yoldan döndürmeye çalışıyor falan. Ha tabii ki üslup farkı var, anlatma tarzı var. İşte ayrı bir şey. İnsanı da huyu sevdirir bazı kere. Hoca olur adam, sevilmez mesela. Zengin olur, sevilmez. O da ayrı bir şey. Huyu sevdirir derler. Sen, insanların kalbinde yer tutarsan, o parayla e, itibar kazanırsan, fakirler nezdinde, kâne bu ne olur? Fazileten bir üstünlük olur. Bu mal fazilet kazandırır. Kim hakkında? fi sahibi, sahibi hakkında. Kime göre? Hangi ehl dünya? Dünya ehli katında. Yani yine bu dünyacılara göre böyledir. Çünkü neden? Çünkü neden? Ahiret ehli, Allah'ın hususi kulları, seçkin kulları, bunlara da itibar etmez. Niye itibar etmez? Çünkü sen tamam parayı mühim işlerine harcadın, araba aldın, ev aldın, çoluk çocuğuna baktın, konu komşuna baktın falan. Bir itibar kazandın. Ama e, dünya ehli buna itibar eder. Yani Sıradan insanlar işte ne cömertler ne hayır sahibler ne iyi adam der sana hürmet tazim edebilirler. Bu parada sana bir fazilet dünya bakımından kazandırır. Ahiret meselesi farklıdır. Çünkü insanlar ahiret ehli şöyle düşünür ya bu adam bu kadar para veriyor ama acaba Allah rızası için veriyor mu? Onun için sana tam itibar etmez. Neden? Yani eğer sen e, niyetin halis ise amelin riyadan gösterişten işitsinler desinler beğensinlerden ari ve hali ise yani ihlas sahibiysen ahirette kazandı. E ben de senin ihlasını göremediğime göre yine onlar ne bakarlar? Bir şüpheli bakarlar olaya. Soru işareti koyarlar yani. Şimdi zaten şu anda da mesela hiçbir e, lazım değil. Adam öldü gitti mesela. Şaka i̇şte Kayseri'nin en zengini şuydu buydu. Üniversiteler yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Baya bir şeyler yapmış. Okullar, şun, şey. Ha bilmiyorum. Bir tane cami yaptı. Duyulmamış bir tane medrese duyulmamış. E, ama e, genel manada insanlara faydalı şeyler gibi görünen şeyler yapmıştır. Burada şimdi bunun niyeti nedir? E bunu bilmediği için bir Allah dostu, bir veli bu adam bilmem hangi vilayetin en zengini çok hayrı var. Böyle bakmaz yani. Çünkü neden? Allah'ın de kabul mü değil mi? E, o Mevla bilir der, geçer. Ama sıradan insanlar öyle. Sıradan insanlar, aa şunu yapmış, bunu yapmış, yol yapmış, yol yapmış köprü yapmış, hastane yapmış. Çok itibar ederler. Zaten belediye hemen atlar. E, yola ismini verir. Köprüye ismini verir. Çeşmeye ismini verir falan. Bu isme de girince iş. E, bu da riyaya biraz gösterişe e, meyli olur falan falan. Ama yine de dünya elinizde çok muteberdir. A, benim adımı caddeye verdiler. Bilmem. Yani bunlar Allah'ın dinde muteber şeyler değil. Sen adını caddeye verseler ne olur? Köprüye verseler ne olur? Sen Allah indine niyetin düzgün müdür? Bu işleri yaparken ne niyetle yapmışsın? O onu Mevla biliyor. Ve sonra sarafe harcarsa bir adam hu malı fi birri sırf hayırlara harcar. Şimdi bak sırf hayırlara harcar bu halis bir takva. Takva demek bir iyilik yani burada takvalı işler. Ne demek? Cami. Bunda sorun yok yani Allah'a ibadet edecek burada. İşte medrese Kur'an okunuyor E şimdi okul, okula tam takva üzere diyemem. Nasıl derim? Orada ne yanlış yunlu şeyler okutuluyor. Gavurlardan okutuluyor. Ee, Osmanlı ecdadının aleyhine şey, bilgiler okutuluyor. Milli eğitimin yayınlarında çoğu Kur'an'a sünnete muhalif şeyler var. Efendim yani e, ona ben şimdi tam takva üzere bir müessese nasıl diyeyim ya? görmüyor musunuz yani besmele yok <gülüyor> kitaplarda besmele yok yani elhamdülüyle başlamıyor i̇şte Allah'ın adıyla başlamayan bir noktada takva e, de, e, lafı konuşulamaz yani bunu sen yaparsın yapmasın beni alakadar etmez verginden düşersin devlete verirsin devlet senin verginde yapar bana ne ama burada eğer malı sırf takvayı harcarsın yani cami gibi medrese gibi efendim Ve enfekau. malı harcarsa şebil hayri. hayır yollarını harcarsa bu hayır yolları işte fakire verdin adamın ekmeği yok. Bu hayır. Adamın suyu yok. Adam kirasını ödeyemiyor. Çoluk çocuğunu atacaklar dışarı. Suriyeli muacirler gelmişler. Ev yok, yurt yok, ocak yok. Ya bunlar bunlarda sırf hayırdır yani. Fakire verilen, yetime verilen, yoksula verilen bunda acabası yok bunun. Velev ki yani tabii ki sen de namazla abdestli Müslümanı tercih edersin ama velev ki kafir olsun. Bir adam açlıktan ölecek. Kafir olsa yemek verilmez mi? Verilir. Hayır olmaz mı? Olur. Adam köpeğe su verdi de affoldu ya. Hem de fahişe kadın yani. Buhari hadisinde geçiyor bu. Fahişe bir kadın geldi. Kuyunun başına baktı. Köpek dilini çıkartmış. Yeri eşeliyor. Yerin dibindeki serinliğe dilini dayamış. E, kuyudan da su çekemez ki köpek. Nereden bulacak? urgan o kadında geldi, başında örtü vardı yani artık şalı mı vardı, ne vardı? Pabucunu çıkarttı, pabucuna o şeyi başörtüyü bağladı. Demek su yakın yerde fakat su yakında olsa köpek onu ulaşamaz ki. Oradan on su çekti ve o köpeği içirdi. Teşekkür Allah'a, fakar Allah o fahsak kadına teşekkür etti ve onu bütün gün affetti. İsrail olanda oldu bu. Tabii ibrettir, hadis i de bize de naklediyor yani. Dediler ya Resulallah işte köpeğe de su içirmekte sevap mı var? Her yaş ciğeri su varmakta ecir var. Yaş, yaş ciğer ne demek? Canlı. E bu gavurda olabilir, ezidi de olabilir, Hristiyan olur, Yahudi fark etmez. Açsa, açıksa, yanmışsa, tutuşmuşsa buna e, İslamiyet'te sevap vaat ediliyor yani. Bu yüzden bir adam malını sırf hayırlara harcarsa ama mesele nedir? Tesinler, beğensinler falan, cömert desinler olmayacak. Vakaso da bize al ki. Deminki maddede işte görüntüde itibar kazanmak için, övgü kazanmak için, insanların kalbinde yer kazanmak için verdi. Mühim yerlere verdi, önemli işler yaptı. Fakat orada bak bunları anlatmıyor. Allah için olursa dememişti orada. Onun için orada ne dedi? Dünya ehli yine bunlara itibar eder dedi. Ama ahiret ehli nezdinde itibarı yoktur dedi. Ama şimdi başka şey söylüyor. İkinci maddeyi söylüyor. Malık sırf hayra ve takva yollarını harcarsa, hayır yolları harcarsa ve kasade bizalike Allah'e, ve kasade kastederse bizalike bununla Allah'ı Allah'a kastederse. Yani Allah'ın rızasını hedeflerse. davet darül ahiret, ahiret yurdunu kastedersen. Yani cennete girmek, Allahü Teala'nın cemalini görmek, kâne fazileten ileten hiç şüphesiz bunu olur. Elbette fazilet olur. Indel külli, bu herkese göre fazilet. Bunu, buna gavur efendim, muteber der. Müslüman da beğenir, dünya eli de beğenir, ahiret elde de beğenir. Bir külli hal, her halükarda. Yani, her durumda bu mal, bu adama sevap ve fazilet kazandır. Ve <gülüyor> men erkim ki kâne oldu ve metâne zaman ki kâne oldu sahibi malın sahibi, mümsiken tutucu, levu malı, gayra müveccihihi, malı yönlendirmeyici, nereye vücubeu, gerekli yerlerine yönlendirmiyor parayı. Harisan, düşkün olursa, ala cem'ihi, malı yığma, malı cem etmeye, hırslı, topla, topla, topla, efendim, e, ne olacak bu mal? Nereye yarayacak bu? Dünyada da yiyiyorsun, Harcamıyorsun. Ahirete zaten götüremiyorsun. Kefenin cebi yok. A döner döner ruhu, bu malın çokluğu niye döner kel ademi e, yoka döner. Yani ha var ha yok. Bir de sıkıntı yani. Çaldırmayayım e, İşte Kasada gizliyim. İşte eve hırsız girer. Bir de ona ayrı bekçi tut. Evi bırakamaz. Birkaç gün bir yere gitse aklı parada kalır. Sıkıntı. E bir de ya bu paranın bu sıkıntısını çekiyorsun da bir işine yarıyor mu? O da yaramıyor. Çünkü harcamıyor. Böyle de aşırı cimri insanlar var ya. yılmış yığmış. Malın çokluğu neye döner? Yo döner ya. Ha vara yok. Çünkü faydalenmediği için bu malı olmayana döner. Ne diyor? E dünya darumen la darale. Hadi Dünya evi olmayanın evidir. Yani sen varsa dünya yoksa dünya dersen senin bir evin varmış gibi görünür ama ahirete bir şey hazırlamadığın için buradan da çıkacağın için evsiz evsizin yurdu ve ben malsızın malı ne demek malsızın malı? e çünkü senin malın gibi gözüküyor ama bırakacaksın gideceksin, senin değil o zaman hakikatte senin olmayan bir malın emanetçisi gibi oluyorsun hiç olmazsa bari emanetten istifade et yığarsan istifade de edemiyorsun harcamadığın için ve ecme uham melle aklele kim yığar diyor malı diyor kimin aklı yoksa o cem eder diyor Hasan-ı Basri Hazretleri bir adam gördü paralarını almış altınlarını ellerinde ufalıyor işte böyle döndürüyor o yana bu yana falan dedi elek dedi bu senin midir bu paralar dedi benimdir dedi innâ leysetteke hatta tukhricyâmi yedike bunlar senin değil ne zamana kadar elinden çıkartana kadar ne zaman senin elinden çıkartırsın, fakirlere, muhtaçlara, hayır yollarına harcarsın, oldu senin. Ne zaman senin elinde duruyor? Senin değil. Çünkü senin bundan nasibin ne zaman olur? Ahirete gider. Bu mal ne zaman ahirete gider? Fakirlerin eline geçerse ahirete gider. Onlar senin malını çok iyi taşırlar. Buradan Çankırı'ya havale yapacaksın. İşte gidiyorsun bir. Finans kurumuna gidiyorsundur inşallah. Faizli bankaya inşallah gitmiyorsundur. Gidiyorsun bir kuruma oradan o parayı e, nakliye yapıyorsun. Peki şimdi burada dünyadasın. Parayı EFT mi? mefete işte neyse. Nakledeceğiz. Nereye nakledeceğiz? Ahirete. Ben bu parayı ahirete nakletmek istiyorum. Bundan köşk alacağım, saray alacağım. Ahiretten arsa alacağım. Daha burada gidiyorsun bir arsa ofisinde. ofisinden. Efendim parsa alıyorsun. E, ben de Ahiretten almak istiyorum. Mümkün değil mi mümkün? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ben cennet. Allah inananların malını, canını satın aldı. Karşılığında cenneti sattı diyor. E bu ayette bir alışverişten söz ediliyor yani. Cennet alınıyor, satılıyor. Peki bu durumda ben bu parayı nakledeceğim. Nasıl nakledeceğim bunu? Hangi finans kurumuna gidecek? Ahirette bu para yatırım hesabına geçer ancak fakirin eline geçerse, muhtaçın eline geçerse, camiye giderse, medreseye giderse, Kur'an Kur'an hizmetine giderse, dini hizmetlere giderse bu para ahiret hesabına geçer. Bunun ahiretin hesabına geçmesinin başka yolu yok. Evet. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Yakûl Adem mali mali. Adem oğlu malına sahip çıkar. Benim malım, benim mal benim arabam, benim evim, benim param, benim markım, benim yurom. Ve elle malike. Ey Ademoğlu, malından sana ne kalmış? İlla ma ekel tefehef neyte? Yedinse, tükettinse, tamam. Ondan faydalandın. İnşallah gıda oldu, kalori oldu. İnşallah onu da namazda, oruçta kullanmışsındır. Ama sana bir şey fayda döndü yani. Evle bis tefehef neyte? Yahut sen... Bir elbise giydin, bir kumaş giydin, onu çürüttün. Yani eskittin. Şimdi gerçi eskiten kalmadı da. Ben çok şey yaparım öyle. Eskiten ne kadar giymek falan isterim ama işte. Çoluk çocuk şimdi. Diyorlar ki işte şu eski oldu, şu şöyle oldu. Bunu çıkar, bunu değiştir. Halbuki bir eskitmek lazım. Giydin de eskittin. Bu da sana faydası var. Çünkü neden? F sıcaktan, soğuktan korudu. Sen setre, yaptın. Namazı kıldım. Öyle avretin açık olsa nasıl kılacak? Bu da sana var. Ev... Sana ne kaldı? Yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin, bir de sadaka verip ahiret hesabına geçirttiğin. Ahiretin hesabına naklettinse bu da senin. Geri kalan malım malım deyip durma hiçbiri senin değil. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir adam malı tuttu sıktı, elini sıktı, hayırlar harcamadı, cem etmeye hırs yaptı, bu malın çokluğu neye döner? Yoka döner. Ve kendime kasaten noksanlık yapar bir sahibi. Bu sahibini eksiltir. Nasıl eksiltir? İsterse dünyada yığın malı olsun. Ben öyle insanlar tanıdım. Kimisi de öldüler. Allah rahmet etsene. Tabii ki ben yine bizim cemaattandılar Bizim de arkadırlar. Abilerimiz. Fakat yani cimrilikle anılırdılar. Cimrilikle anılırdılar. İkisi de yani iki tane şu anda aklıma gelen var. 40-50 daire bıraktılar. 40-50 daire. E, fakat e, mesela böyle çok bir hayır hasenat ya, yaptıkları çok bilinmez idi. İnsanlar da bundan tabii konuşuyorlardı ailelerine yani. Yani orada malının çokluğu ona değer katmıyordu yani. Ne dünya bakımından ne ahiret. Dünyacılar bile yani ne cimri adam ne ne kes adam diyorlardı. Bizim yanımızda konuşuyorlardı yani. Ulan elli tane dairen var, iki fakire bir şey vermiyorsun diyorlardı. Mesela bir tanesinin çocuğu bütün evinden halılan çalıyordu. Güzel el halıları vardı o zaman. Bünyan halıları meşhurdu o zaman. İşte Kaşer'in halıları şimdi bir kalmadı. Hep dışarıdan yaptırıyorlar da. Kaliteli ev halıları vardı falan. Adam hacı ömreye gidemiyordu. Giderse hemen çocuğu çalıyordu evden. <gülüyor> halıları satıyordu. Adam geliyordu falan. Ondan çocuklar çocuğunu reddetti falan. Hanımı çok üzülürdü kadın. Çocuğumu bayramda bile göremiyorum. O da onun çocuğu eve almıyor bu hırsız falan. Ya ne gereği var? Çocuğa da biraz para versen çocuk da kalı çalmaz. Yani bu cimrilik acayip bir şey. Çocuğu da sevmez yani. Cimriyi karısı sevmez. Çocuğu sevmez. Anası sevmez. Babası sevmez. Allah sevmez. Es-sehi. E cömert karibu minallah Allah'a yakın. Karibu min el cennet cennete yakın. Karibu ne naz insanlara yakın. Çünkü herkes sever cömerti. Be'idun minennâri cehennemden uzak. Görüyor musun? cimri karibun minenleri cehenneme yakın. Öldü mü girecek yani? O kadar yakın. Be'idun minennâri insanlardan uzak. Oğlundan uzak ya. Oğlu der ki bu biçim adam bir kuruş vermiyor. Be'idun Be'idun minennâri insanlardan uzak. Be'idun minallah. Allah'tan uzak. Yani Allah acımaz ona, cennetten uzak nasıl girecek? Elbekilü la etkulü'l cennin. Böyle ki yani Abide. istediği kadar ibadet yapsın cimri cennete girmez diyor. Zaten cimri olursa zekat da vermez, fitre de vermez, sadaka da vermez. Hani zekat verene de cimri denmez İslam'a göre. Zekat veriyorsa cimri denmez. Herkes de gidip istediğini kopartacak diye bir şart yok yani. Oğlu da belki haylazdır, boş bir yere para gitmesin vermiyor adam. Ona tasarruflu denebilir, cimri denmez. Yani zekatını verene cimri denmez. Ama hakiki cimriler zekat da veremez zaten. Nasıl verecek? Ben size anlatıyordum ya bir adam. Anadolu'da bir yerde gittik. O, o bizi gezdiren hacı abi de biraz antikaydı da, neyse. Ya mübarek adam bizi Allah rahmet etse kabr nur olsun. Ta nereden nereye e, yani kaç yüz kilometre beki bin kilometrelik yoldan bir arabayken getirdi. Bir yerde durdurup yemek getirmedi bizi. <gülüyor> Tüp almış, bir iki de yumurta alıyor, yolda yumurta kırıyor. iki tane yumurta, bizim Hacı abi vardı. O da ona biraz takılırdı. Ya Hacı abi derdi, yumurtanın biri bozuk çıksa yandı bir kişi ya derdi. Bir tane de fazla al bari ya, muhterem derdi ya. Bir tane de fazla al madem lokantada durmuyoruz. kadar yer geçiyoruz, kuzular dönüyor, tavuklar, çişler, çabuklar. Yol üzerlerinde var ya yemek yerler var ama bir yerde yemek getirmedim Ula bizi misafir ediyorsun 1000 kilometrelik yol. E bir de yemek yiyelim daha. Yok diyor yollarda durmayalım falan. Öyle gittik yani <gülüyor> Allah rahmetin eylesin iyi adamız dedi. O da şimdi başka birini anlatıyor bize şimdi orada. Dedi ki evinden geçiyoruz. Ha bu evin sahibi var ya dedi. He dedim çarşıdayız Anadolu'da bir yer. Atın vermeyelim şimdi. Dedi ki bu evin sahibi dedi her sene dedi zekatını verir. Hesabını yapar sonra dedi ki, iki hafta hasta yatar dedi. Fakat dedi bu dedi bütün ola küçük yerlerde herkes birbirini tanır esnaf tüccar. Dedi ki bu dedi iki hafta hasta yatar, her sene bu belli bellidir zekatını işte Ramazan'da bunu hesap eder. Tam kuruşu kuruşuna verir ama iki hafta kimse onu çarşıda göremez, üzüntüden yatarmış. Allah Allah dedim, bana da anlatan da işte bu demin dediğim hacı abi. Sen nasılsın dedim. Ya ben de dedi veriyorum tabii dedi, hesabımı da iyi yapıyorum falan ama dedi, ayağımdan et kesmiş gibi geliyor dedi. Ayağımdan dedi böyle eti kesmiş gibi geliyor dedi. Ben de dedim ona ki zorla hayır hayırdır Hacı abi sana daha çok sevap var. Madem bu kadar zorlandığın halde veriyorsan demek Allah'ın farzına iman etmişsin yani. Çünkü burada iman olmasa insan etini kesecek iş yapmaz yani. Ha Müslüman adamdı, hakikaten iyi adamdı yani ben bir şey demiyorum. Onun için demek istiyorum şimdi zekat veriyorsa da ona da cimri denmez fıkha göre, İslam'a göre. Ama tabii cömertlik ayrı bir şey. Şimdi o zaman ne demek istedim burada? Yani malın çokluğu diyor. Eğer hayra harcamıyorsa, hırslıysa, cimriyse diyor yok hükmündedir. Havara ha yok, kendi de yararlanmaz. Zaten kendi de yararlanmaz yani. Böyle adam kendi de yemiyor ki lokantaya kendimi gidiyor. O da yemiyor. O da yemiyor. E, bu, bu yüzden yok hükmündedir. Bir, iki adama noksanlık getirir. Kimse onu etmez yani. Ne dünyacılar metheder ne ahiretçiler metheder. Herkes der ki bu var yemez derler yani. Velem yakif. Durdurmaz bir onu. Alıp getirip durdurmaz onu. Nereye durdurmaz onu? Ala e, cüdedi selameti. Cedette olur, cüdet de olur. Selamet yollarında onu durdurmaz. Yani bu kadar geniş caddeler var. Ya ne yapar? Bel evkâhu bilak, bilakis evkâh düşürür onu fi hüvvetin çukura düşürür. Derin çukura düşür o para. Reziletin, raziletil fi dur orası muzaftır, ayırmayalım. Fi hüvveti raziletil buhli cimrilik rezilliğinin dipsiz kuyusunun çukurunun içine onu düşürür. Cimrilik rezilliktir. Bu dipsiz kuyudur. Daha nereye düşürür ve mezem mezemmetin nezaleti nezalet yani peltekze nezalet hisset hakaret ve denaat alçaklık şerefsizlik mazlına e, cimriliğin e, hissetinin ve horluğunun hakirliğinin kınanmışlığına herkes tarafından ne biçim adam şeklinde zem durumuna bu para onu düşürür. O zaman sadede geldik. Buraya kadar anlattı şimdi mübarek. Feyzen o zaman diyor. Ettemet duhu önmek beğenilmek bil mali mal ile yani malın çokluğuyla daha ve faziletu malın e, bir fazilet sayılması kime göre ande müfaddilihi yani malı üstün görenlere göre e, bir adamın zenginliğini üstünlüğü sayanlara göre e, o malın e, övülme sebebi olması leyset değildir li nefsi mal mal olduğu için değildir ve inne ma ancak o Ölmekle, tevassuli ulaşmak içindir bir mal ile, daha ila gayri, neye ila gayri? Başka şeylere ulaşmak içindir. Yani ne demek? Parasını yiyorsa, işte hayır harcıyor, dünyacılar para yiyorsa derler ki herif hakkını veriyor. Veyahut da adam dünyada keyfinde derler. Ahiretçiler de ahirete harcıyorsa, hayır yapıyorsa, hasenat yapıyorsa, kendi çok yemese bile, güzel elbise giyinmese bile fakir fukara veriyorsa ahiret adamları da onu çok beğenirler. Ama hiçbir zaman için mal kendi kendine bir değer değildir diyor. Maksatlara ulaştırmak sebebiyle değerdir. Dünyacılar için dünya maksatlarına ulaşıyorsa. Yoksa bir adamın çok parası var ama evi kalitesiz. Dünyacılar ne der? Dedi, "Manyak der. Haydar yani en parası var hem burada oturuyor. E bu ne biçim cimri? Bu deli mi derler?" Ahiret indinde de ahiretçiler nezdinde de efendim ee, mal yığılmışsa asla itibar kazandırmaz. Hatta vebal kazandırır. Ancak o malla hayır haşenat yapıyorsa o zaman ne derler? Efendim bu malda hayır var derler. Daha niçündür ee, bu? Ve tasrifi kullandığı içindir. Kullanmak içindir. Fii mutasarrifatihi. Malı tasarruf edilmesi yani harcanması Gereken yerlere fi mütesarrafatihi ismime fulmuş. Mütesarrafat yani harcanması, kullanılması gereken yerlere kullandığı zaman olur. Fe cami'uhu o halde malı cemeden ya da koymadığı zaman hu onu mevâzâhu yerlerine yani layık olan yerlere yerleştirmediği zaman ve la yönetmediği zaman hu malı nereye vücüvehu Dünya ve ahiret, zaruret, hacet, hayır yerlerine yönetmediği zaman bu adam nedir? Gayr-ı zengin değildir. hakikati, efendim, e, gerçek manada zengin sayılmaz. Ve lâ bu adam zengin sayılmaz. Efendim, e, neyle? Bilmana. Yani surette, görünüşte parası vardır ama manada ve hakikatte bu adam zengin değil. Neden? E ne dünyayı yaradı, ne ahirete yaradı. Cennette bir karış toprağın yok, ahirette bir ağacın yok. Efendim sen çıkacaksın, müflis sıfırı tüketmiş. E dünyadakiler de fani olacak, dünyada kalacak. Vela <gülüyor> مُمْتَدَحِنْ Bu adam methedilmez. عُنْدِ Hadin Hiçbirine göre minel <gülüyor> ukala Akıllılardan, aklı başında olan bir adam bu iyi adam demez. Yani bu adamın malı faydalı demez. Harcamadı onu. Bel bilakis hüve bu adam fakirun fakirdir, ebeda. Bu adam dünyada da fakir, harcamayı bilmiyor ya, dünyada da faydalanamadı maldan. E bari dünyada yararlansaydın, o da yok. Ahirette zaten yok. Gayru u ulaşamaz. Nereye ilâ garazî? Hiçbir hedefe minek razî. Gayelerinden hiçbirine ulaşamaz. İz çünkü ma o şey ki, bir hediye onun elindedir. Minel mali maldan el-muvassili e, ulaştıran leha gayelere. Mal gayelerine insanı ulaştırmalıdır. Ama onun elinde olan öyle bir malı, le müsellat, ee, bu kişi musallat kılınmamıştır. Aleyhi o mal üzerine. Yani o mal ona kullandırılmamıştır demektir. O zaman neye benzedi bu adam? Feheş benzedi. Neye hazine mali gayri. Başkasının malının bekçisine benzedi. Kendi parası ama dünyasına da yaramadığı için. Ahiretine de yaramadığı için. Bu mal ne oldu? Başkasının malı oldu. Bu adamın durumu ne oldu? Bekçi var ya gece bekçisi, gündüz bekçisi milletin kasasını bekliyor, dükkanı bekliyor. Bu adam başkasının malının bekçisine benzedi. Vela halelu kendisi için hiç mal olmayana benzedi. Ne zor bir durum, ne acıklı bir durum. Çok var bu durumda insanlar ya. Ahirete para yollayamadan dünyada bitiyor, gidiyor. ne o sanki bu adam leyse şey yoktu fi ediyor onun elinde minun maldan şey. Hiçbir şey yok gibidir. Velmunfiğu ama harcayan Allah yoluna, hayır yollarına, takva yollarına, İslam'ın yücelmesi için, İslam'ın dinin daveti için, tebliğ için, fakir fukarayı ödürmek doyurmak için veren adam İşte bu zengindir, bu dolu, top dolu adam ve ganiyün zengindir, niçin bir tahsili? tahsil etme sebebiyle neyi? feva mal? mal haddi zatında faziletli bir şey değil malın kazandırdığı faydalar miyim? E bu adam ne yaptı? zengin oldu, neden? E malın faydalarını topladı Ahirete gidecek köşkler var, saraylar var, huriler var, eşler var, ocağını düzmüş yani. Adam bu gece ölse, dünyadaki yatak, yastık, hepsi kaldı ama adam ruhaniyeti cennete gitti. Berzak aleminde cennet, sabah akşam gösteriliyor, kabri genişlendi. E bu adam bunu parayla kazandı, hoşlar zekat vererek, sadaka vererek. Bu adam maldan elde edeceği bütün kazançları tahsil etti. Zengin buna denir diyor. Ve inlem yapka kalmasa da fi elinde minel mali maldan şeyin bir şey. Bu adamın elinde maldan bir şey kalmasa da Hazreti Ebu Bekir Sıddık hepsini verdi evde kaldı namaza gelemiyor. Yani ahiretini örtecek bir çarşaf da çarşafa dolanıyor namazı kılıyordu çarşafa dolanıp camiye nasıl çıksın yani. E tamam bir şey kalmadı elinde ama ahiretin en zengini. Bu adamın elinde malı kalmasa da zengin buna derler. Çünkü neden? Maldan kazanacağı her şeyi kazandı. Bak kıyamete kadar Ebu Bekir Sıddık'ın cömertliği anlatılıyor. Onun malıyla İslam'ın yüceldiği anlatılıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor Herkesin karşılığını verdim Herkesin teşekkürünü yaptım Herkesin hakkını ödedim Ebu Bekir'in ödeyemedim diyor Malıyla canıyla bana o kadar fedakarlık etti ki Bir tek ona borcum kaldı diyor Ve bir tek o bana minnet edebilir İyilik yaptım diyebilir Geri kalanı mutlaka dengeledim karşılığını verdim diyor e İslam böyle geldi Tek başına başladı. Bütün milleti Müslüman etti. Bütün paralarını ben yani Hazreti Bilal'i azat etti, onu azat, köleleri azat etti. Hep Müslümanları kurtarmak için para harcadı. E sen şimdi ne yapıyorsun? Bugün Müslümanlar zayıf, garip, Ehli Sünnet bu kadar zillet, mezellet içinde. E tebliğ lazım, davet lazım, millete vaznü nasihat ulaştırmak lazım. Hangi hayır müessesesine yardım ediyorsun? Hangi eli Sünnet hizmetine katkın var senin ya? Soruyor musun ki bu işler nasıl yürüyor yani? Bu hizmetler nasıl yürütülüyor? Hiçbir şeyden sormuyorsun. E ne olacak? Senin para neye yarıyor yani? Bir şey yaramıyor. zor. Şimdi bak bakalım. Neye bak? Sirat-ı Nebi'ye sallallahu aleyhi ve Efendimizin sallallahu aleyhi manevi gidişatına bak. Ve hulukavu yaşantısına, ahlakına bak. Fil mali mal hususunda. Şimdi bu ders buraya kadar geldi. Ben bugün çok hastaydım. Aslında ders yapamayacağım dedim. Sonra işime gelmedi. Şimşekerim bir yetmişlere düştü. Biraz Resul hocam vardı. O misafiriydi. Sonra İkinden sonra biraz uyuyayım dedim. Onlara kerim 70'lere beni bir salladı. Uyutmadı. Ondan zaman şimdi 300 ötüyor ya. Ha bu cihaz ötüyor. Şimdi baktım. Şimdi bakalım canlı yayında. 386. Şu an burada yazıyor. Ben şu anda konuşuyorum. 386. Sizi 386 olsanız şu anda acildeydiniz. Acildeydiniz. Ve tam dikine gidiyor. Yani 400-500'e gidiyor demektir. O gidiyor bakalım nereye gidecek. Allah tuttur onu inşallah. Ben size yine ders yaptım. Bir de vakit doldu. oldu. Şimdi benim arkamdan da programlar var. Burada şimdi ne anlatacağız? Ne anlatacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sireti ve kulukofu'l mal mal hususundaki huyları. Bunu dikkatli okursanız diyor. Tecit Hüsnü onu bulacaksın. Kat ona verilmiş hazai elaf. Yeryüzünün hazineleri verilmiş. Bütün dünyanın hatarları verilmiş. Ganimetler helal edilmiş. Bütün e, Hicaz, Yemen, cezire Arap ona fethedilmiş. Şam, Irak bile Efendimiz vefat etmeden çok fetih oldu. E, humus, beşte bir bütün ganimetlerin bazen öyle bir ganimet geliyor ki kralda yok. Dünyanın kralında olmaz. Fetih olmuş. O ganimetin beşte bir Efendimizin malı. Cizyeler veriyor, sadakalar veriliyor. Yani bazı krallara diyor onun binde biri bile verilmemiş. Öyle olduğu halde bir kuruş tutmamış. Hatta birkaç kuruş para tursa emanet Uykusu kaçıyor. İlla kalkıyor. Aman bunu dağıtalım ben uyuyamıyorum diyor. Fakirlere dağıtıyor. Oh şimdi istirahat ettim biraz dinlenebilirim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu noktaya teferruata gireceğiz. Sadede gelelim yani. Bağladık işi de tabi ibareleri tek tek okuyorum ve talebeler dinliyor bu dersini. Ona mana veriyorlar buradan. Medresedeki hocalar dinliyor. Onun için o fenzurda kalıyoruz yani. Biz burada ön mukaddimeyi yaptı Kazıyaz Hazretleri. Yani mal dedi her zaman için fazilet değildir, haddi zatında da övünülecek, beğenilecek bir şey değildir. Mal bir araçtır, amaç değildir dedi yani. Dolayısıyla sen bu parayı nereye harcıyorsun ona göre Allah indinde kul indinde ya değerlisin ya değersizsin dedi. Şimdi Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki durumunu anlatacak. Çünkü bu fasıl neden bahsediyor? O cömertlik gibi falan ittifaklı fazilet olan konuları yaptık. Şimdi ihtilaflı konu mal ihtilaflıdır. Niçin ihtilaflıdır? Herkesde olan mal onun faziletine sebep olmaz. Herkesdeki para onu kazandırmaz yani. Dolayısıyla burada mal ile bazıları helak olur. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mal konusundaki durumu nedir? Bütün dünya sana akacak. Tabii manevi de ayrı dağlar altına olalım dediler. Onu söylemiyoruz. Bu da zahiri paralar aktı yani. İslam devleti kuruldu Medine dönemini konuşuyoruz. Hele ki Bedir'den sonra zaten aldı yürüdü İslam devleti. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu paraları ne yaptı yani? Bu kadar gelen para bir devlet reisi, bir Müslümanım diyen devletin başındaki bir adam, Müslümanların emanet paraları veya da işte kamu malı, beytül mal denilen toplanan vergilerden vesaireden e, durumu ne olması lazım? Eğer Resulullah'a uyarsa sallallahu aleyhi ve sellem muhtaçlara, fakir fukara, hizmete, ehli sünnete karcarsa kazanır. Yok kendine keseri yontarsa, döneri yağlı keserse helak olur. Onun için herkes vakfın başında mısın, derneğin başında mısın, belediyenin başında mısın, şehrin başında mısın, hükümetin başında mısın, devletin başında mısın? Herkesin örnek alacağı tek zat Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu hoca fetva vermiş, bu hoca fetva vermiş, şu kadar da sana helal, bu kadar da sen hizmet ediyorsun, kenarından alabilirsin falan. Böyle de şeyler duyuyoruz bazı fıkıhçı facir hocaları. Bunlar zındıktır yani. Bunlar zındıktır. Nasıl ümmetin malından milletin fakir fukara toplam sen de şu kadar alabilirsin? Cık, bu, bu hangi hoca fetva veriyor? Çok fıkıhçılar var böyle fetva veren. Onun için Allah bizi kainatın efendisine benzemeye muvaffak eylesin. Hı. Ümmetin malından hizmetler için toplanan hayır hasenattan başında olduğumuz bir şeyler var ise ben zaten kasanın başında hiç olmadım. hiç muhasebede girmem. Resmiyetim de yoktur. Hiçbir işte girmem yani. Ama tabii ki bu vazifelerin de başında olan arkadaşlarımız var. Mecburen birileri de vazifelerin başına geçmek durumunda. O zaman Allah onlara da yardım etsin. Ve sünnet seni'ye ittiba nasip etsin. Kainatın efendisi gibi cümlemize dünyadan soğukluk nasip eylesin. Dünya malından elimizde olan imkanları ahirete yatırım yapmaya ve ebedi saadeti kazanmaya malın faydalarından birleştirilir. Ürünler devşirmeye muvaffak eylesin. Yoksa maldan sebep hem dünyada bela, hem dünyada mahkemeler, hem benim dolandırıcılıktan takipler. Yarın bugün bunu dünyada da Allah çıkarıyor. Nice insanlar böyle e, şu anda e, yanlış yunluş milletin parasını çarçur ettikleri için dünyada da hapiş var. Dünyada da bela gelenler var. Hele bir de ahiretin azabı. Daha şiddetli olur. Onun için veballi işlere girmemek lazım. Mesul olunan işlerde de çok dikkatli hareket etmek lazım. Dünyaya meyletmemek. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya meyletmedi. Biz de meyletmememiz için onun sünnetini, siretini takip edeceğiz. Şimdi ders burada kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siretine bak bakalım diyor. Onun malla ilgili durumu neydi? Bu ders devam eder inşallah. rahman. Ve sallallahu, ala, ala seyna, ala ala, sallallahu aleyhi ve sellem. Teslimen kesiren ve Rabbil alamin.